Rahman Rahim ne buyurdu İmam Gazali? Rahimo Allah azizleri. Allah'ımızın hamd senasıyla başladı burada. Elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsustur celle celaluhu. Öyle Allah gelmiş değil müid. Bunları uzun uzun anlattım. Yerimize geliyorum. Baştan yoktan yaratan, sonra tekrar iade edecek olan, diriltecek olan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 Kimi? Saffet-el-abîd. Seçilmiş kullarını. Şimdi burada tabi herkes seçilmiş değildir. E şimdi biz seçilmişlerden miyiz? Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. O zaman seçilmişlerdeniz. Öyle mi? Evet. Ee, ita günahkar da olsa, günahkarlar buraya girer mi girmez mi? Ya yani Müslümanlar buraya girer. Müslüman girerse bunun günahkarı da girer. Çünkü günahsız Müslüman da çok yok. Günahsız Müslüman da bulamayız. O zaman müminler genel manada. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَوْفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا Biz bu ayet çok önemlidir. Hadis Suresi olacak? Biz kitabı seçtiğimiz kullara veraset tarikıyla verdik. Yani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 Demek ki biz de seçilmişlerdendiz. Malzem kitap Kur'an ehliyiz. Ama diyor bak şimdi ne kadar Müslümanız, ne kadar günahkarız, ne kadar bozuk falan. Feminu zalimul li Seçilen kulların içinde günah işleyip kendine zulmeden de var. Bu ayette çok büyük mü de bizim gibi bozuk adamlara ya. Ve men muktasid. Orta giden, günah sevabı dengeleyenler de var. Ve men sabiqun bil hayrat biznillah.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 Nereye idade etti? İle'l menheci'r reşid Çok düzgün, Doğru, istikametli olan Efendim, yola Menhec, minhac لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاً Diyor Kur'an Hepinize müstakil şeriat verdik Yani geçmiş ümmetlerin de Din İslam Ama şeriatlar farklı Şeriat verdik ve minhaca Minhaca da Fahr-u Razi gibi Zatlar da tasavvuf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 Sülükten geliyor, sülük yürümek, bir yola girip gitmek sülük. Meslek de ne demek Arapça'da? İzlenilen yol. ve sen de tabi hangi iş yapıyorsan o işi izleyerek. Rızkını kazanmakta o yolu izlemişsin manasına geliyor yani. وَالْمَسْلَكِسْ سَد۪يدِ sedid. sedid ne? Sedid dost doğru. وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا diyor Kur'an. Dost doğru söz konuşun, eğri büğürlük olmasın, zerre kadar efendim şaibeli olmasın.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 Onun için ona hamd senalar ederiz. Hidayet ettiği düzgün yol, doğru yol ne yolu? İman yolu, İslam yolu, ehli sünnet vel cemaat yolu. Evet. İşte bak. Menhec işte doğru menhec, doğru meslek. İmam Gazali söylüyor. İmam Cerru'b evliyanın reisi, ulemanın reisi ne diyor? Fel menhecu el imanü vel islam diyor. Şerhten okuyorum şimdi. İman ve İslam'a bizi idat etti mi? Etti, tamam. Ama önüne gelen, işte ben de Müslümanım diyen var. E bu mu kadar Müslümanım diyen de çok itikatları Ehl-i Sünnet'ten muhalif olanlar var. İşte orada özel bir seçim var. Onun için ne diyor? Er-Raşîd. En doğru. Es-Sedîd. En selametli. En selamet İşte. Vel-mestekû En selametli. Müslümanım diyenlerin en selametli, kurtuluşlu, izleyecekleri yol nedir? Tariyku sünneti vel cemaati. Ben mi dedim şimdi? İşte İmam-ı Zerruf, ulemanın evliyan reisi. O da İmam-ı doğru anladı. Benim anladığım, ben de ondan anlıyorum. Sünnet yolu, cemaat yolu. Cemaat ne demek? Sahabe-i kiram cemaatinin ittifak ettiği itikad. Sünnet, hadis-i şeriflerde bildirilen iman ve itikad ve amel ve tatbikat. Cemaat da sahabenin onluğu nasıl alıp,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 lanetli diyorlar ona. L'den anlarsınız. İşte Hsi hayırdan geliyormuş. Lizi doktor bana öyle dedi ha. Şimdi hedelen eledelenede dedim. Hsi hayırlı dedi. Lizi lanetli dedi. Siz de kafanızda kalsın diye söylüyorum. Biraz da şey yapalım yani. Tıpta da konuşalım. Şimdi efendim Edele iyi kolesterol. Ledele kötü kolesterol. Anladım mı? Bütün doktorlar ne dediyle? Yüksek ledelenin yüksek olması zararlı mı? al. Trigliseritin yüksek olması, yağlanma işte neyse damar tıkar mı? Tıkar diyor. Bir tane kadın çıktı. Kolesterol. Hiç mühim değil. İki kilo pastırma yiyin diyor. E bu sefer ne oluyor? Bütün doktorlar hoppala kalktılar ayağa. Haklı ular Haklı. Haklılar çünkü orada bir cumhur var. Ben de kimi dinlerim? Ben de bakarım. Cumhuru dinlerim yani. Öyle mi? Şimdi birisi doktorluk alıp da, doktorluk belgesi alıp da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 وَاَسْتَعَدُونَ مَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ İbrahim'in milletinden, yani İslam'dan İbrahim Aeslam'ın milleti ne? İslam, hanifiyet Batılları terk edip Hakka dönmek İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir diyor Kendini bilmezler yüz çevirir سَفِيهَ نَفْسَهُ Kendini bilmezlik Rüşd ne? Kendini bilmemek, haddini bilmemek yok Kaynağını bilmek, delilini bilmek Efendim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 Mevla bize burada tahdisi nimet yapıyor. Nimetini anlatıyor, şükür bekliyor, hamd sana üstüyor. E cennete girenler cennete ne diyorlar? Elhamdülillâhillezi hedâne alihâdâ ve mâ kûnnâ elnehte diye levlân hedâne İşte cennete girenlerin hamdi. Allah cennette okumayı nasip eylese. Amin. Amin. Bütün hamdler o Allah'a ki bizi bu yola hidayet etti. Allah hidayete eriştirmeseydi biz hidayet bulamazdık.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 وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ Şimdi Allah diyor sizin kalplerinize imanı sevdirdi. Sevdirdi mi? Bazısı sevmiyor imanı değil mi? Sevmiyor.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 O güna ne iyi oldu da yaptım diye efendim e, beğenerek yapmaz. Günah yapmayı beğenmez yani. Günahkarlığı beğenmez. Ama o günahı işlerken bir zevk alıyorsa, o masiyetten aldığı zevk de onu ne yapar? Fasık yapar. Ama kâfir yapmaz. Ama bu ne iyi yaptım ya, bu iyi oldu bu günah, bu günah münaaf değil veyahut da bunda ne var falan falan. Ha, o zaman onu günah bilmediğinde kafir olur zaten.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 Ama Mevla böyle yaptım, diyor. Zaten ondan sonra ne buyuruyor? Haa... Hulâikehumur râşidûn Demin ne dedik? Raşit dedi. Bak, ruşt. Ruşt dedi Raşitler onlardır, diyor. Raşitler kimler? Kimin kalbinde iman, itaat ve ibadetler hoş, güzel, beğenilen konumda ise, mahbub, muhabbeb, sevgili, sevimli ise,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 Yaprak daha çevirin. Üff! Eyvah! Adam bakar bakar, ya ben bunlar unutmuştum. Son dönemde de biraz namat falan içi kurtardık zannettim ama geri bayağı berbatmış, açıldıkça açılıyor. Geriyi siler. Ama tabi kul hakkı işleri sıkıntıya sokar arkadaşlar. Kul hakkı işleri, zulümler, sıkıntıya sokar. Yani insan kendiyle Allah arasındakilerde yine itibar son nefesedir. Sonunun temizliği geri silebilir.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 Şunu şöyle yapıyorlar. Bunu böyle saatinize yani öyle bir kulakğı var. Gel al aram dümdüz dedi ya. Namaz abdestinden bahsediyor ha. Namaz abdesti o o gavuruna bu büfe hakkı, bu, bu bilmemnenin hakkı al götür helal olsun. Böyle bir şey yok ya. Sen devlet kurumundasın. Kamu hakkı, kamu malı, kamu malı ne demek? Herkesin hakkı. TV bitlemişin hakkı. Memur ne demek ya? Memur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 kâfirliği, fasıklığı, kulaklarını, isyanları, günahları bize kerih gösterdi ve böylece bizleri tabi bu bir müjdedir ve bir işarettir ve işarettir İnşallah böyle de öldürecektir Yani şu anda öyle olmamız nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, bu itikatla yaşarsak bu itikatla öleceğiz inşallah O Allah'ımıza hamdü senalara deriz ki El-mün'i'mi aleyhim kullarına in'am ediyor Baadde şehadetid tevhid, Tevhid şehadetinden sonra, Tevhid şehadeti, buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abduhu ve rasulü. Bu tevhid, yani Allah'ımızın bir olduğuna şahitlik ediyoruz. Bize bunu kim nasip etti? Kim lütfediyor? inancını kim verdi beynimize, kafamıza, kalbimize? Zikrimizi, dilimize kim nasip ediyor? Ee, ondan dolayı hamdü senalara diyoruz. Ama bunu bize nasip etti. Bul verdik, aklımız başımıza geldi. Daha 7-8 yaşından beri bu itikatları anladık, e, ikrar ettik. Ama kaç yaşına geldik? 54 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına. Esas neyi lütfetti? Bi hiraseti akaidim, inançlarını korumayı nasip etti. Şimdi bu inançla gelemeyenler oldu mu bu yaşa? Oldu. Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp, kavur ölenler oldu mu?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 Ve tereddüt karanlıklarından. Aman ya Rabbi'n alemin. Onun için, yani evvela itikadımızı okuyacağız, e, inanacağız. Onun için İbn-i Cemre Hazretleri diyor, İbn-i Cemre bütün herkesin kaynağıdır. İmam-ı Zerruh da ondan alır yani. İbn-i Cemre çok büyük markadır. Siz de maşallah epey tanıdınız onu. İkra, bismi Rabbikellezi halak diyor, Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yani Mevla evvela oku diyor.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 Hidayet olur, basirat olur, feraset olur. Efendim. Sonra Mevla ne buyuruyor? Ha ikra diyor, evvela benim adımı oku bakayım. Bir Allah de diyor. Bir Allah Celle. Ondan sonra diyor, ben sana söyleyeyim, seni yaratan ben. Kale galizan n'alak. Tamam mı? Donuk kandan yarattım diyor. Sonra sen düşün bakalım diyor. Fıhtıdan, sudan, gelişlerini, gidişlerini falan Beni bir tanı bakalım. Ondan sonra düşün bakalım diyor. Evvela bir Allah söyle diyor. Ondan sonra da diyor, nereden yarattı, nasıl yarattı? اِقْرَالَ رَبُّكَ الْاَكْرَمْ لَذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ İşte kalemle öğretti. Onun sıra öğrenmeye geçiyor diyor. عَلَّمَ الْاِنْسَامِ alem Bilmediği neler öğretti kullarına diyor. Sen onun sıra eğilip de et diyor. Oradan kaleme geç diyor. Önce kıraat, önce zikir, önce okuma, önce itiraf, önce şehadet, önce ikrar. Tamam, tabii ki bilmeden neyi ikrar edin? Papağan değiliz. E, tabii ki biliyorsun ne okuduğunu ayrı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 Hayır sen diyorsun ki, hoca benim zaten şüphem yok, bana niye bunu anlatıyorsun, diyorsun ama ben de genele konuşuyorum, sana konuşmuyorum sadem mübarek Onun için bu şüphe karanlıkları, efendim, insanın hakkı görmesine mani olan, efendim, karanlıklardan koruma nimetini ikram eden Allah'a hamdolsun. اَسَّائِقِ <gülüyor> لَهُمْ <gülüyor> Kullarını sevk eden, bizi sevk etti, sevk ne demek? Sevkiyat. Sürüdü, götürdü. Iletti. nereye İletti ba'i rasulihil mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ta kitabın başındayız. Hamdusena diyor görüyorsunuz ama neler söylüyor. Seçilen peygamberine uymaya sevk eden. Biz şimdi sadece imanla kelime-i tevhidle kalmadık. İtikadımızı muhafaza da kalmadık. Üzerine ilave nimet var. Nedir o? Kime tabi olduk? Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduk. Bizi buna kim sevk etti? <gülüyor> allah Teala bizi, habibini buldurdu.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 O Rasulullah Efendimiz'in sahabesinin izlerini izlemeye Şimdi Bak görüyor musun bir hamd ediyor İşte bütün ehl sünneti o hamd başında yaptığı hamd bile bir adam ehl sünnet olmasına yeter Şimdi Allah hamd ediyor Ama neden hamd ediyorum diyor en büyük nimeti Bana tevhidi nasip ettiği bir İkincisi tevhid itikadımı şüphe ve tereddüt karanlıklarından korumayı nasip ettiği iki Bugüne Müslüman geldim Üç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 Efendimiz sallallahu aleyhi namazda Efendim rüka eğilirken bir rivahette tek bir elini kaldırdı Bir rivahette kaldırmadı Bir rivahat besmeleyi sesli okudu Bir rivahat besmeleyi sessiz okudu Bir rivahat amin'i bağırarak sesli dedi Bir rivahat amin'i sessizdi Hepsi de sahihte Ya Şimdi de Şafii mezhebi hambeliyle ne yapıyor? Kabe'de falan Aaaaamiiiinnn yıkılıyor ortalık Çok da hoşuma gidiyor yani bana da Bir şey oluyor bir feyiz yani Ama Hanefiyiz tabi bağıramıyoruz yani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 Aldırdı, abdest aldı, birinde kan aldırdı, abdest almadı meselesi. Buna neye göre? E i̇şte müçtehitlik ne? Nasıl bir iş? Onun için diyor büyüklerimiz, ben Ebu Hanife'yi Allah'la arama koydum Celle Celaluhu, ne demek? Mevla bana sorasın, Ya Rabbi bu zat, sen buyurdun ki ilim ehline sorun, ben bu zata tabi oldum. Sen, benim uhdem, sorumluluğum bu zatın. E tamam, Ebu Hanife gibi insana da bu, bu teslim olabilirsin yani. Öyle müçtehitlere teslim oldu ama bugünkü naylon müçtehitlere Asla yani asla Adam namaz kılmıyor zaten ya Adam beşi üçe indirme beşinde ya Üçü de zaten hepten indirmiş Üçü de kendi de, üçü indiriyor da kendi üçü de kılmıyor ya Allah Allah Üçü milleti toplayayım diye üçe indiriyor kolaylık olsun diye Kendi üçü de kılmıyor Böyle adam olur mu? İmam Azam kırk sene yatsının abdesiyle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 Çünkü böyle gidiyor yani. E ne var? Şurada bir santim ayırdık ya. Kardeşim, izleri süreceksin. İzleri süreceksin. Nereden kaldırdı? O hizaya koyacaksın. Burada yamulma olmaz. El-Ekramîn O en keremli, kıymetli, değerli sahabe. El-Mükramîn Allah'ın ikramına mazar olmuş sahabe. Ee, neyle ikram etmiş Allah onlara? Bir teyit ve tesdik. Onları doğrultmakla, düzgün kılmakla,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 Efendim şunu kazanın, şunu yiyin, şunu giyin bir şey emretmiyor işte. Çoluk çocuğa karıştık, mecburen, helalından yiyeceğiz. Ama tabi o da bir vezife oldu, mükellefiyet oldu. O Mevla bize وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُوا مِنُوا مِنْ رِزْقٍ Kendinizi de yedirin demiyorum, milleti de yedirin demiyorum. Rızkınızı ben vereceğim. Ben zaten yemekten, içmekten münezzeyim Allah buyuruyor. Ben cinleri ve insanları tek bir şey için yarattım, o da bana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 Biz bu kulluğu nasıl öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Nasıl yapacağız Allah'a kulluğu? Allah'la görüşemez Celle Celal. Ayda bir de toplantı yapıp kullarına özel bir şey de yapmıyor. Tecelli de yapıyor İçimizde tecellisi çok ama alenen ilan etmiyor kendini. O zaman bize bu din sahabe-i kiram tarafından ulaştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri onlar tarafından ulaştı. Dine yardım eden, şeriatı taşıyan, yüklenen Örneğimiz, rehberimiz yaptıkları bütün tatbikatlarında da sahab O halde madem ibadet için yaratıldık, ibadet de ancak şeriatın beyanı tabi olarak yapılır, şeriatın beyanları da bize sahabe yoluyla geldi, o zaman iş geldi geldi sahabe cemaatının cumhurundan ayrılmama, ericnet vel cemaate göre inanma ve onların ameli üzere amel etmeye geldi. Çünkü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 Yani bizim de onlar kadar ilmimiz var, ben de kendi iştihadıma bakarım dedi. Haklı mı? Haksız çünkü sahaba. Ama ne diyor? Sahabenin etnasından bir rivayet gelse beni bağlar dedi. Sahabe beni bağlar. Ama sahabeden sonraki tabaka ben de o tabaka takarım zaten dedi. Anladın mı şimdi? O kendi tabakası için konuşuyor. Sen kalkıp da ne diyeceksin? i̇mam Azam da adam, ben de adamım. Ben bilmiyorum. Sen nasıl adamsın? Adamın önüne bir memi koyacağız, cemi koyacağız. Sen dikkat et kendine. Sen nasıl adam oluyorsun ya İmam-ı Azam'a göre? Ha yatsının abdesiyle 40 sene sabahı kılacak. Sen bir gece böyle bir şey kılabilmiş misin? 40 kere abdesin bozulur senin ya gecede. E tabii yersen içersen, uyursan nasıl abdesin bozulmayacak? İmam-ı Azam ne yapar? Bozmuyor. E yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Gündüz bir saat böyle otururken dalardı, daldığıyla kalırdı işte. 40 sene. İmam Eş'ari 20 sene. Şimdi bu adamlarla nasıl bu? E efendim, sen kendini mukahase edeceksin. Haşa ve keala. Allah haddini bilenlerden eylesin. Amin. Ya. Evet. El mütecelliylehum. O Allah'a hamdü senalar olsun ki Celle şanuhu ve celle celaluhu. Kullarına tecelli etmektedir. Fî ve fâlihi. Hem zatında...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 bu kadar güzellikler, kendimizde bunca ayetler ve fiyenfus hüküm içimizde damarlar şunlar bunlar yani bir anlatsalar insan vücudundaki hünerleri, muhteşemlikleri falan filan filan bir karaciğerin yapacağı işi, bir akciğerin yaptığı işi makinalara koyduğunuzu var adam diyor İstanbul kadar efendim fabrika koyup o kadar cihaz koyacaksın ki bir adamın karaciğerin işini yapasın ya Allah Allah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 El اَلْقَسْسَمْعَ Ancak Allah'ın ayetlerine, Habibinin hadislerine kulak verenler anlar ve ve şehit kulak verip dinleyenler de anlayamaz ancak kalbi de hazır bulunup aklı başında olanlar anlar Şimdi kalbimiz hazır ise, kulağımızda, Allah'ın kelamında ise vaaz-u nasihat'ta ise Allah'ımızın sıfatlarını, isimlerini anlarız اَمَّا وَلَاكِنْ zatını اَنْلَيَمَيۜ Zatını, Zatı idrak edilemez Ne buyurdu? Ebubek Sıddık radıyallahu teâlâ, سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِّ الْخَلْقِ اِلٰى اِدْرَاكِ سَب۪يلًا غَيْرَ الْعَجْزِ O Allah'ı tesbih ederim ki, kendisinin zatını anlama yolunda onlara hiçbir çıkış yolu yaratmadı. Ancak acizim Allah'ım, ben anlayamadım seni demekten başka idrak yolu bırakmadı, diyor. Zatı hakkında. Onun için Ebubek Sıddık'ın sözünde yine bu çok geçer. Bunu çok beytler yapmışlar, âlimler el acz u an derek idrak idrakun vel behs u an kunh zatillah israkun an yemadigni anlayamayacagani anlamak hakiki idraktir zatın özünden bahsetmek konuşmak şirktir israktir allah orta konuşmak çünkü misli yok misli olmayan bir şeyi niye kıyas edeceksin misli yok onun için zatını hiçbir zata varlığa benzetmeyeceksin ama sıfatlarına da iman edeceksin sıfatları da yok demeyeceksin zatı da var sıfatları da var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 Hidayet nuruyla görenlerden eylesin İstikamet ile amel edenlerden eylesin Evet İşte bu Allah'ımıza hamdü senalar olsun Buyuruyor Efendim şimdi Geldi varlık sıfatı e, Yine hamd'e devam edecek ama Allah'tan İmam-ı Zerru bir nokta virgül koymuş da Çünkü öbür kitaplar nokta virgül koymamış dümdüz gidiyor Ya bu mübarek i̇mam Gazali ne hamdü senalar döktürmüş zaten Hamd ederken Allah'ı tarif ediyor